Bismillah, elhamdülillah ve salatu vesselamu ala Resulillah. Sevgili dinleyiciler, ömür yaprakları her gün birer adet daha düşerek bizi malum sona doğru hazırlıyor. Bunların hatırlatılması daha çok beklenilen önemli günlerin gelmesiyle ortaya çıkıyor. İşte bir bayrama daha yaklaştık. Nasip olan, ömrü yeten insanlar için bir kurban bayramı daha kutlanılacak, değerlendirilecek. Böyle bir bayramla, bayram hediyesiyle seviniyoruz ve diyoruz ki, daha nice bayramlar İslam aleminin dirilişine, uyanışına vesile olsun. Bayram yapmaya liyakat kesbedelim. Özellikle zalim ve kafirlerin, işgalci güçlerin kurbanı olmaktan, zalim düzenlerin kurbanı olmaktan kurtulalım ve kendimizi Allah'a adayan Allah için her türlü fedakarlığı Bayram bilinciyle Her türlü Allah'ın nimetlerini Allah yolunda kurban edebilmenin Anlayışıyla değerlendirebilelim Bayramlar sadece bir sevinç günü değildir Sevinçle beraber şükür, muhasebe Ve hatalarımızı, sevaplarımızı Gözden geçirme zamanıdır Bayramla beraber Müslümanlar hem tövbe ederler, hem de İslam'ı daha güzel bir şekilde yaşamaya karar verirler. Çünkü bayramlar, şuurlanma, uyanma, diğer insanları, diğer müminleri hatırlama, derlenip toparlanma vaktidir. Muhasebe vaktidir. Bayramlardaki manayı, kurban kesmedeki ve haç ibadetindeki mesajı çok iyi değerlendirmek, çok iyi hayatımıza geçirmek zorundayız. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki hepinizin bildiği gibi müminin derdiyle dertlenmeyen bizden değildir. Müslümanlar bir binanın tuğlaları gibidir. Bir kısmı diğerlerine destek olur. Müslümanlar bir vücudun organları gibidir. Birinde rahatsızlık varsa diğerleri de rahatsızlığı hisseder. İşte bu hadis-i şerifler ışığında bayram sebebiyle kendine gelen müminler... Diğerlerini de düşünürler. Darda olanın imdadına koşarlar. Mazlumun elinden tutmaya çalışırlar. Sıkıntısı olanın sıkıntısını gidermeye gayret ederler. İnfak ederler. Komşulur, komşular, dullar, yetimler hatırlanılır. Uzaktaki yakındaki garipler, mazlumlar, işgale ve zulme uğrayan insanlar hatırlanılır. En azından onlara dualar gönderilir. İmkanı olanlar, maddi manevi yardımlar yaparlar. Müminler kurbanlarını tabii ki Allah'ın rızası için keserler. Onlar kurbanlarını keserlerken düşünürler ki Allah yoluna feda edilen şey ancak değerlidir. Onun yolunda feda edilemeyen şey mümkün ki bizim imtihanımızı kaybettirecek fitnedir, bize zarar verecek, uzun vadede zararları gelecek bir ...bela ve musibet olabilir. Kıymetini, değerini bilen... ...onu kullanacağı yere... ...ahirete gönderir. Özellikle sevdiği... ...sahip olduğunu iddia ettiği hususları. Şu kurban gibi malımız da... ...canımız da Allah yoluna feda olsun demeliyiz. Bu kurban... ...nasıl ki Allah yolunda kesilirken... ...sesini çıkarmıyor... ...teslim oluyor... ...Allah'a canını seve seve veriyor... ...görüntüsüyle biz kurbanları değerlendiriyoruz. Aynen öyle. Gönül rızası ile kurbanların canını Allah yoluna feda etmesi nasıl oluyor, nasıl onlar teslim oluyorsa... ...biz de İslam'a öyle teslim olmalı ve onun için ne gerekirse yapabilmeliyiz. Halkın bazılarının bazılarına dediği gibi kurbanın olayım, kurban olayım ifadesi mümkün ki eğer gerçekten bir insana kurban olacak kadar sevgi duyuluyorsa veya bu ifade gerçek anlamda değerlendiriliyorsa o insan sevilen insan putlaştırılıyor demektir. Zaten insanın bir başkasına kurban edilmesi İslam inançları insani anlayışlar açısından hiç de doğru değildir. Evet, bir zamanlar insanlar kurban ediliyor imiş. Putlara cahiliye özelliklerine, insanların zararından emin olmak için güçlü kabul ettiği bazı endat kabul ettikleri, şirk koştukları heykellere, putlara bazı insanlar kurban ediliyor. Hz. İbrahim'in Hz. İsmail'i kurban etmesi konusunu hepiniz biliyorsunuz ve kurbanlığı konusunda İbrahim en sevdiği insanı Allah yolunda kurban etmenin, feda etmenin imtihanını kazandığı, İsmail'in de kendi nefsini seve seve Allah yoluna verebilme imtihanını kazandığı için, hayvan cinsinden sığır veya küçük baş hayvanlar, Allah yolunda kendi çocuklarımız veya kendimiz yerine fidye olarak kurban edilebiliyor. Ama az önceki e, batıl dinlerin, batıl güçlerin, ...başka şeyleri veya kendisini... ...kurban etme anlayışını... ...tabii ki doğru bulmuyoruz. Ama senin yaratanına kurban... ...gibi ifadelerin... ...olabileceğini... E, ...ama... ...bir insana kurban edilmenin... ...mümkün olmadığını... ...ve bu ifadenin doğru olmadığını... ...belirtelim. Yine bir insanın şerefine... ...kesilen bir kurbanın... ...İslam açısından şirk... ...unsurlarından olduğu... Ee, ...bunun büyük günah olduğu, e, söz gelimi bir liderin bir vilayete gelmesi, bir kazabaya, bir kazaya gelmesi... E, ...dolayısıyla onun şerefine kesilen bir hayvanın, dolayısıyla e, kafirlerin kendilerine putta tapılan şeyin putlara kurban edilmesini çağrıştırdığı için... ...bir adam namına, bir şahıs adına kurban edildiği için bir hayvan mundar oluyor ve bunun yenilmesi caiz olmuyor. O yüzden Müslümanlar sadece Allah adına kurban ederler, Allah rızası için kurban keserler ve herhangi bir zaman etini yemek kastıyla da bir hayvanı kesseler, Allah adıyla, Allah için, Allah müsaade ettiği için kesmeyi unutmazlar, ihmal etmezler. Evet, müminler işte bu anlayışla, Kurban gibi malımız olsa da, Canımız da olsa, Feda etmek, Seve seve e, Allah uğrunda feda etmek, Bize yakışır, Diyebilirler. İslam her şeyin, Kendi uğruna feda edileceği kadar, Yücedir sevgili dinleyiciler. Hiçbir şey, İslam uğruna feda edilemeyecek kadar, Değerli değildir. O yüzden, Her şeyi, Kendi nefsimiz dahil, Allah'ın yoluna, Feda edebilecek, onun yolunda vaktimizi, paramızı, sağlığımızı, Allah'ın verdiği nimetleri onun yolunda kullanabilecek bir olgunluğa erişmek kurban bilinciyle alakalıdır. Gönül arzu ederdi ki bayramlara İslam aleminin gülen yüzü ile girelim. Ama nerede o güzel günler diyesi geliyor insanın. Evet bugün zulüm hem de bütün İslam alemini ezmekte. Irak'ta, Filistin'de ve daha nice yerlerde insanlar inim inim inlemekte kafirler, zalimler kurban bayramı yapıyorcasına bizim insanımızı doğrayıp kurban ederek onun bayramını yapmakta. Müslümanlarsa matem ile günlerini değerlendirirken buruk bir sevinci, buruk bir bayramı tatmaktadırlar. Allah için kan akıtıp kurban kesen Müslümanların sevinip Bayram yapması gereken şu günlerde Filistin'de, Irak'ta Çoluk çocuk, kadın ihtiyar Denilmeden Bütün masumların kanının akıtılıp Müslümanları kurban eden zalimler Sevinip bayram yapıyorlar Evet bu olaylar Bizim haktan sapıp Zalimlere meyletmemiz Tağutları, düşmanları Dost kabul ettiğimizin Dünyadaki bir bedelidir Avansıdır unutmayalım Unutmayalım ...böyle yaşadığımız zaman ahirette de e, bu yaşayışın bir bedeli olarak olumsuz sayfalarla karşılaşabileceğiz. Eğer dikkatle bakarsak İslam aleminin ve Müslümanların perişan durumunu görürüz. Müslümanlar uzakta ve yakında ne ekonomide, ne sanayide, ne ahlakta, ne siyasi hayatlarında... ...ne de İslami hükümleri uygulamada pek iyi bir durumda değiller... Evet, halkı Müslüman olan ülkelerin üzerinde zalimlerin, işgalcilerin, tağutların, Allah'ın indirdiğiyle hükmetmeyen e, insanların emperyalist Avrupa'nın veya Amerika'nın baskısı var. Kendi sorunlarımızı kendimiz çözemiyoruz veya kendimize bırakmıyorlar. Hürriyetimiz sanki başkalarının elinde rehin kalmış. Bütün bu dertler yetmiyormuş gibi tam bir yüzyıldır Müslümanlara gerici diyen, irtica diyen, e, bu yaygaralar bitmedi, tükenmedi. Dolayısıyla esas gericilerin, esas yobazların, esas mürtecilerin İslam'dan önceki cahiliye yani küfür ve şirk inancına dönmek isteyenler olduğunu değerlendirelim. Yine kurban bayramı gelirken bazı çatlak sesler insancılıktan hayvancılığa terfi edecekler. Hayvan haklarını korumak için belki e, bir yakınlıklarından dolayı ...velvele kopartacaklar. Efendim niye bu kadar e, hayvan e, kesiliyor, yazık değil mi diyenler çıkacak. Gazetelerden veya programlardan, kanallardan bazı böylesine... ...Müslümanların bayramını zehir etmek için yine bazı çatlak sesler ortaya çıkabilecek. Bunların çoğunun başında kesilen hindilere karşı çıkmadıklarını görürsünüz. Bunların... Aslında mantıklı bir izahı da söz konusu değildir. Et yediği halde kurbana karşı çıkmak mantıklı bir anlayış da değildir. Eti için günde ortalama 17 milyon hayvan kesiliyor. Ee, yılda ise 6 milyar hayvanın kesildiği e, değerlendirilmiş. Kurban Bayramı'nda ise 2-3 milyon hayvan kesiliyor. Evet, Kurban Bayramı'nda kesilen hayvanların genel kesim içindeki oranı sevgili dinleyiciler... ...istatistiklere göre yüzde bir onda altı yapıyor. Evet bir yıl içerisinde kesilen hayvanların sadece yüzde bir onda altısı kurban için kesilen hayvanları oluşturuyor. Yani yüzde doksan sekiz onda dördü ise bir yılda kesilen hayvanların bayram anlayışı dışında et ihtiyacı için kesilen hayvanları oluşturuyor. Dolayısıyla e, kurban bayramında kesilen hayvanları oluşturuyor. E, Niye kesiliyor diye değerlendirmek çok akıl kârı değildir. Kaldı ki kurbanda kesilen hayvanların önemli bir kesimi fakirlere, gariplere, başka zaman kolayca et yemeyen, kıyma bulamayan kişilere dağıtılmakta, insanlar kaynaşmakta ve her şeyden önce Allah rızası için, Allah uğruna her şeyin feda edilebileceği bir anlayışı ortaya konmaktadır. İşte zaten kafirlerin de e, rahatsız olduğu şey Allah için e, fedakarlık, Allah için bir ibadet onların karşı çıktığı temel vurgu oluyor. E, her zaman her dönemde e, İslam'a e, sataşan İslam düşmanları olacaklar ama bu kervan da yürüyecektir. O yüzden kurbanı Allah'a yaklaştırma vasıtası olarak değerlendirmemiz gerekiyor. Kurban ne demektir? Belirli bir vakitte, belirli bir hayvanı ibadet kastıyla usulüne uygun olarak kesmek e, kurban demektir. Kurban kelimesi aslında sözlükte yaklaşmak, e, yakınlık anlamına gelir. Allah'a yaklaşmayı, Allah yolunda malların feda edilebileceğini, Allah'a teslimiyeti ve Allah'ın verdiği nimetlere şükrü ifade eder. Sevgili dinleyiciler, kurban hicretin ikinci yılında meşru kılınmış. E, Hanefi mezhebine göre vacip, diğer mezheplerin çoğuna göre ise kuvvetli bir sünnettir. Kurban kesmenin meşruiyeti kitap, sünnet ve icma ümmet ile sabittir. Allahü Teala Kur'an-ı Kerim'de Rabbin için namaz kıl ve kurban kes der. Kevser suresi ikinci ayette. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem de imkanı olup da kurban kesmeyen bizim namazgahımıza ...yaklaşmasın der. Evet, e, dolayısıyla i̇bn Vacenin rivayetindeki bu hadis-i şerif... ...sahih kabul edilerek e, peygamberin e, kurbana verdiği önemi ortaya koyar. Bu ve benzeri naslardan hareket eden Hanefi fukası ...kurban kesmenin vacip olduğu görüşündedir. Kurban, Allah'a yaklaşmak kastıyla ve yalnız sadece Allah'ın rızasını kazanmak için kesilir. Allah'tan başkası adına hayvan kesmek caiz değildir, haramdır... Ve bu yola tevessül edenleri Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle uyarır. Allah'tan başkası namına hayvan kesene Allah lanet etsin der. Nese'inin ve Müslümin rivayet ettiği Ahmet İbni Anbel'in rivayet ettiği bu hadis evet Allah'tan başkası adına kesilen hayvanın mundar olduğunu kesen insanın Allah'ın lanetine uğramayı hak ettiğini ortaya koyar. Kurban insanı Allah'a yaklaştıran şey demiştik. Bu bir ibadet ve hürmet ifadesidir ki, kurbanla insan Allah'a daha fazla yakın olmaya çalışır. Yahut kurban insanı Allah'a yaklaştırır. Bu yaklaşma elbette maddi anlamda bir yakınlaşma değil, onun rızasına ve sevgisine yaklaşmaktır. Kurbanla insan Allah'a karşı duyduğu takva duygusunu zenginleştirir. Kurban, tarihten günümüze kadar insanların başvurdukları bir ibadet veya bazı dinlere göre, bazı anlayışa göre bir Adet, İslami bir veya başka bir dine göre bir adettir. Ee, İslam'ın batıl din kabul ettiği birçok inanışta, hatta Hristiyan ve Yahudilerde bile kurban adeti veya ibadeti e, var idi. İslam, tarih öncesinden günümüze gelen bu anlayışı kaldırmamış, ama onu asıl olması gereken şekle sokmuştur. Öncekiler kurbanı bir korkunun, bir çekinmenin, bir sığınmanın belki bir ihtiyacı olarak, kendi sahte tanrılarının gazabını, Öfkesini dindirmek üzere kurban keserler veya kurban verirlerdi. Kimileri de kurbanları tanrılarının yiyeceği sayarlardı. Hayvan kurban edildiği gibi tarihte çokça ve çok, batıl, çok sayıda batıl dinlerde insanın da kurban edildiğini, bazen eşyaların kurban edildiğini görüyoruz. Yine bazı putların önüne bitkilerden, yiyecekler veya bitkilerden, Ot cinsinden bazı şeyler konulduğunu, o putlara tapınmanın bir gereği olarak bazı ülkelerde hala bu tür şeylerin devam ettiğini fark ediyoruz. İslam bütün bu yanlış anlayışları kökünden kaldırıp attı. Kurbanı Allah'a yaklaşmanın, onun sevgisini kazanmanın, malı onun yolunda harcamanın, onun verdiği nimetlerle sevinmenin ve insan ruhunu ...dindirmenin, tatmin etmenin bir aracı haline getirdi. İslam'a göre kurban ibadeti belli hayvanlardan belli günlerde ki kurban bayramının ilk günlerinde kesilmek suretiyle yerine getirilebilir. O ne basit bir adettir ne de bütün malı mülkü belirsiz bir amaç uğruna atıp israf etmektir. Sevgili dinleyiciler şu günler çok önemli değerlendirilmesi gereken günlerdir. Kurban Bayramından önceki ilk 10 gün, yani Zilhicce'nin onu Kur'an-ı Kerim'in işaretiyle çok faziletli kabul edilmiştir. Fecr suresinin ikinci ayetinde veleyyalin aşr" denilen 10 geceye Allah'ın yemin ettiğini görüyoruz. Dolayısıyla bu 10 günün, bu 10 gecenin Zilhicce'nin ilk 10 günü olan içinde bulunduğumuz şu günler olduğunu müfessirlerin çoğu e, ifade eder. Yine bu Zilhicce'nin 10 e, günü için Kurban Bayramı'na bayramı biliyorsunuz Zilhicce'nin 10. günü oluyor. Zilhicce'nin 10. gününden evvelki bayrama yakın 10 gün en önemli günlerden sayılmış. İbn Abbas'ın rivayet ettiği Buhari'nin e, rivayetindeki hadis-i şerif bu 10 günden daha faziletli günlerin olmadığını ifade eder. Evet. ...bu on günden daha hayırlı, daha faziletli günler yok. Kur'an-ı Kerim'de Haç Suresinin 28. ayetinde de... ...belirli günlerde Allah'ın isminin e, zikredilmesini vurgular ki... ...bu belirli günlerin, hacıların haç mevsimi için toplandıkları... ...içinde Arefe'nin yani haç gününün de bulunduğu... ...Zilhicce'nin on günü olduğu vurgulanır. Yine... Bakara suresi 203. ayetinde "Weskulllaha fi eyyamin madudat" denilir. Sayılı günlerde Allah'ı bolca zikrediniz. Dolayısıyla bu zikir hacılar, hacıların lebbeyk ifadeleriyle yeri göğü çınlatması ve Arefe günü sabah namazında bütün dünya Müslümanlarının ee, Allahu Ekber, Allahu Ekber, La ilahe İllallahu, Allahu Ekber, Allahu Ekber ve Lillahi'l-Hamd ifadeleriyle ruhlarını coşturmaları ve en büyüğün ancak Allah olduğu her şeyin ona feda edilebileceğini haykırdıkları, ilan ettikleri günler olduğunu biliyoruz. O yüzden Arefe günü sabah namazında başlamak üzere Kurban Bayramı'nın dördüncü günü ikindi namazının sonuna kadar 23 vakitte Teşrik tekbirleri dediğimiz az önce ifade ettiğim tekbirler getirilir farz namazlarından sonra. Onun için inşallah e, farz namazlarından sonra kadın erkek e, farzın hemen akabinde bu teşrik tekbiri dediğimiz Allahu Ekber, Allahu Ekber, La İlahe İllallahu ve Allahu Ekber, Allahu Ekber ve Lillahi'l-Hamd ifadelerini unutmasınlar. Hem de manasını bilerek söylemeye çalışsınlar. Çünkü bizim bu tekbirlere ihtiyacımız vardır. Bizim ruhumuzun, düşünce sistemimizin, inancımızın aksetmesi, e, hayata geçirilmesi e, anlamında bilinçli olarak söylemeye ihtiyacımız vardır. Allah en büyüktür. Allah en büyüktür. Ondan başka Tanrı e, tapılacak bir ilah, e, yönelinecek bir mabut emri mutlaka yerine getirilmesi gereken bir otorite, bir ilah yoktur. Allah en büyüktür, başka şeylerin büyüklüğü söz konusu değildir ve hamd, sena, övgü sadece Allah içindir ee, anlamına gelen Allah'tan başka büyüğün kabul edilmediği, onun dışındaki otoritelerin ancak Allah'ın otoritesine uyduğu anlamda kabul edilebileceği Allah'ın mutlak tek e, hak olduğu tek ilah olduğu vurgusu e, düşünülerek düşünülerek e, tekbirlerin getirilmesi gerekmektedir evet e, yine Ebu Davud'un rivayet ettiğine göre Allah'ın indinde günlerin en büyüğü kurban bayramı günüdür ve ondan sonraki takip eden bayram günleridir yani bayramın ikinci üçüncü günleridir diye ifade edilir dolayısıyla bu on gün içerisinde de en kıymetli günün arefe günü olduğunu biliyoruz Allah indinde zilhicce'nin 10 günü kadar kıymetli hiçbir gün yoktur denilen hadis şerifte de ifade edildiği gibi bu günlerin Peygamberimizin tanımlamasıyla içindeki 10 gününün mübarek olmasıyla birlikte Arefe gününün yılın içerisinde en hayırlı gün olduğu değerlendirilir. Fıkıh kitaplarımızın ifade ettiği bir özellik ile İslam alimlerinin bu konudaki yaklaşımını söylemiş olayım. Bir kimse söz gelimi günlerin en hayırlısı olan günde oruç tutacağım dese bu kimsenin Arefe günü Kurban Bayramı'ndan bir gün önceki Arefe günü e, oruç tutması gerekir. Yani yılın en hayırlı günü Müslümanlara göre e, gün olarak e, Arefe günü Kurban Bayramı'nın Arefesi günüdür. Gece olaraksa Kadir gecesidir. Arefe günü hatırlayalım ki Müslümanlar haçta kefenlerini giymiş bembeyaz kelebekler gibi bir dağın eteklerinde Arafat Dağı'nın etrafında hep bir araya gelmişler ve sadece Allah rızası için milyonlarca insan dua etmekte, ona kulluk yapmakta, yönelmekte, mahşeri hatırlatan bir giysi anlayış içerisinde Allah'a kulluk sergilemektedirler. Dolayısıyla bu Kurban bayramı günleri aynı zamanda haç günleridir. günler zamanların kaynaşacağı, hacıların hatırlanacağı, haç zamanındaki İbrahim ve İsmail aleyhisselamın hatırasının yad edileceği, onların kurban bayramı ve haçla alakalı çağrılarının sünnetlerinin değerlendirileceği önemli günlerdir. Evet sevgili dinleyiciler, kurban olmak Allah'a yakın olmaktır dedik. İslam'da kurban kesme ibadetinin bildiğimiz gibi Hazreti İbrahim'le başladığını Kur'an-ı Kerim'in özellikle Sa'fad suresinden öğreniyoruz. İbrahim Aleyhisselam oğlunu kurban etme imtihanı ile sınanmıştı. O dünyada belki en fazla değer verdiği evladı İsmail olduğu için rüyasında Rabbinden aldığı emir ve işaret ile onun yolunda kurban etmek durumundaydı evladını, en sevdiği varlığı ya da böyle bir kurbanı Rabbinin uğruna feda edebileceğini göstermek zorunda idi e, vahiy gereği. Bu durumu henüz küçük yaşta olan oğlu İsmail'e anlattığı zaman o hiçbir itirazda bulunmadı. Teslimiyetle Allah'ın emrine boynunu uzatabileceğini, seve seve canını feda edebileceğini söyledi. Allah'ın emrine babası gibi teslim oldu. Şeytanın vesvesesine hiç itibar etmedi. Bu olayda baba ile oğlunun teslimiyetini, Allah'ın emri karşısındaki tavırlarını çok net görebiliyoruz. Evet, çok zor bir imtihan sevgili dinleyiciler. Bizler en sevdiğimiz bir varlığımızı ya da evladımızı kurban etmek zorunda kalsaydık. Ya da kendimizin kurban edilmesi gerekmiş olsaydı bu teslimiyeti gösterebilir miydik? Bu olayda asıl maksat tabii ki insanın Allah yolunda kurban edilmesi değildi. Bu kötü adet batıl dine inananların, başka putlara inananların insan kurban etmesi şeklindeki yanlış bir davranışıydı. Ee, buradaki asıl amaç insanın, inanan mümin bir insanın en sevdiği şeyi Allah yolunda feda edebilmesinin bir sembolüdür. İbrahim Aleyhisselam işte bu zorlu imtihanı, değerlendirmek, bu imtihanla baş başa kalmak durumundaydı. İsmail aleyhisselam ise kendi canını isteyerek Allah yolunda vermenin bir sınanması karşısında imtihan ediliyordu. O da hiç tereddüt etmeden boynunu Allah'ın emrine teslim ederek babasının elindeki bıçağın altına yatabildi. Her ikisi de imtihanı en güzel şekilde kazandı. Allah da onlara büyük bir kurbanı fidye olarak gönderdi. İşte bu hatırayı e, her yıl biz kurban keserken hatırlarız, değerlendiririz. Kevser suresinde de Rabbimiz peygamberimize Allah için namaz kılıp kurban kesmesini emreder. Bu emir hem İbrahim aleyhisselamı hatırlamak hem de aynı teslimiyetin, aynı fedakarlığın devamını sağlamak, ayrıca mükafata kavuşan İbrahim aleyhisselamın e, hak ettiği gibi bayram sevincini yaşamaktır. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hep kurban kesmiş ve ümmetinin de kurban kesmesini emretmiştir. Evet mezheplerin bazılarına göre terk edilmeyecek kadar kuvvetli bir sünnet Hanefi mezhebine göre de vaciptir. Peygamberin hayatında hep tekrar edelim bu ihmal edilmeden kurban sünnetinin icra edildiğini ve tavsiye edildiğini görüyoruz. Evet, Kurban, e, Eyyam-ı Nahır denilen Kurban Bayramı'nın birinci, ikinci veya en fazla üçüncü günlerinde kesilir. Bu günler Zilhicce ayının Cahinin 10. 11. ve 12. günleridir. Bu günler aynı zamanda biliyoruz ki haç günleridir. İki ibadetin aynı zamanda yapılmasının hikmeti, yani kurbanla haccın aynı zamanlara denk gelmesini düşünmeliyiz. Müslümanlardan bazıları haçta haç heyecanını yaşarken... Diğer Müslümanlar da kendi evlerinde kurban bayramını yaşayarak, kurban keserek haçtaki insanların heyecanına ortak olurlar. Hz. İbrahim'i ve oğlu İsmail'i hatırlarlar, onların hacca davet ettiklerini hatırlayıp, gitmedilerse e, haç için belirli bir plan, program, muhasebe yapmaya, e, en azından Allah'ın bu tür imkanları vermesi için dua etmeye çalışırlar. Kurban her şeyden önce sevilen, elde edilmek için emek ve para verilen, zaman ve ömür harcanan değerli dünyalıklardan bir kısmını Allah için feda edebilmenin bir göstergesidir. Bu anlayış insanı başka şeyleri de Allah yolunda feda etme fedakarlığına, gözü pekliğine, cesaretine ve ibadet sevgisine götürür. Kurban, insandaki aşırı isteklerin, hırsın, başkasına merhametsizce davranmanın, başkasına saldırmanın azalmasına da yardımcı olur. Kurban kesmeyen insanların kan akıtma psikolojisini, kan görme iç duyusunu, başka zararlı şeylerle insan haklarının gasp edilmesi, korku veya zarar verilmesi, ...özellikleriyle tatmin etmek istediklerini, en azından bunu seyretmek ihtiyacında olduklarını tarih vurgular. Üzerine kurban kesmek düşen mümin, kurbanını kendi kesmeli ki... ...işte kurban konusundaki merhameti ve Allah yolunda kesilen bir kurbanın durumu insan için etkili olsun... Tabii gücü yetiyorsa kendisi kesmeli, ee, hiç olmazsa kendisi kurban kesilirken kurbanının başında bulunmalı. Kendi usulünü bilmiyor veya kesme e, imkanına sahip değilse. Böylece Allah için boğazlanan hayvanı o haliyle e, görürse hem merhameti çoğalacak, başkasının kanına tecavüzün zorluğunu anlayacak ama bir taraftan da Allah için fedakarlıkta bulunmanın lezzetini, ibadet yapmanın, Hazzını taşıyacak Allah yolunda fedakarlığın Kurban olmanın Ve kurban etmenin e, Zevkini duyacaktır Kurban kesinlikle Sadece eti için kesilmez Söz gelimi e, 6-7 kişinin e, En fazla 7 kişidir sığra ortak olabilecek kurban kesenlerin içlerinden bir kişi sadece et için ortak olmuş olsa diğer ortakların da kurbanı caiz olmaz. Yani bütün ortakların kurban kesmeye ortak olarak soyunan yediye kadar müsait olan kimselerin tümünün Allah rızası için ve kurban bilinciyle ortak olması gerekir. İkinci şart da Mümin olmaları, muvahhid olmaları, şirk içinde olmamaları, küfre gitmemeleri bu kurbana aday ortak olan bütün insanların şarttır. Dolayısıyla mümin olmayan tevhid ölçüsü içerisinde mümin ve Müslüman kabul edilemeyecek, şirk içinde olan insanlarla ortak kesilen kurban etlerini de caiz olmadığını, bu kurbanın ibadet e, görevini düşürmediğini hatırlamış olalım ortaklarımızdaki bu ...hem kurban kesme bilincini hem de Müslüman olma şartını değerlendirmiş olalım. Evet, kurban elbette sosyal bir dayanışma aracı da değildir sadece. Çünkü Allah rızası için kesilmesi ve ibadet bilinciyle değerlendirilmesi gerekir. Ama kurbanı kesen kendisi onun etinden yiyebilir, fakirlere, dostlarına yedirebilir... Bu dostlar Müslümanlar arasındaki sevgiyi ve muhabbeti artıracaktır. Aynı zamanda bayram yapmanın anlamını da kendiliğinden getirecektir. Komşusuna, misafirlerine bolca kurban etinden ikram edebilecek, e, fakirlere, kurban kesemeyenlere özellikle etler dağıtılacak, çiğ veya pişmiş et ikram edilecektir. Üçe taksim edilmesi müstehaptır kurban etinin. Bir kısmını çoluk çocuk aile halkı için, üçte birini misafirler için, üçte birini de komşularından fakirler veya uzak akrabalarından insanlar için onlara dağıtılmak üzere üçe ayırmak müstehaptır ama şart değildir. Söz gelimi sık sık hayvan eti alıp da et yemeyen insanların tümünü, ...kendi aileleriyle yemeleri caizdir, hiçbir sakıncası yoktur. Allah için kestiği kurbanın, demek ki e, çok zengin olmayan, e, sık sık et alamayan insanlar özellikle... E, ...çoluk çocuk kendileri e, tümüyle buzdolaplarına koyarak e, belirli bir zamana kadar muhafaza edip... E, ...sadece kendi aile efradı içerisinde e, yiyebilirler. Bu kurbanın e, ibadetine e, halel getirmez. Sadece faziletli olan, sevap olan, tavsiye edilen şeydir... Konu komşuya dağıtmak, fakirlere dağıtmak bir kısmını. Dolayısıyla Müslümanlar bu hassasiyete sahip olurlar. Fakat tekrar edelim, bu kurban için şart değildir. Çünkü kurban da esas şart, Allah için e, belirli hayvanların cinsinden bir kan akıtmaktır. Bunu para karşılığında fakirlere versek olur mu? Kesinlikle olmaz. Dolayısıyla e, burada şart olan, bir hayvanın kesilmesidir, ee, sadece o kadar paranın infak edilmesi bu ibadeti yerine getirmeye mümkün değildir, onun yerini tutmaz. Kurban bayramında bütün Müslümanlar birlikte kurban keserler, birlikte bayram ederler. Bu durum tevhid dininin bir özelliğidir, bütün Müslümanları her zaman kurban, haç gibi, bayram gibi özellikler daha bir vahdete, birliğe davet etmektedir. Kurbanın biliyorsunuz davar, sığır ve deve cinsinden olmasının da hikmetleri vardır. Bu hayvanlar eti helal olan hayvanlardır. Hepsi de evcil hayvanlardır. Yani ya insanlar onları çalışarak yetiştirirler ya da emek vererek kazandıkları paralarla satın alırlar. Onlar sahipleri için bir değer haline gelirler. İşte onların kurban olarak kanlarının akıtılması şüphesiz ki İsmail Aleyhisselam'ın kurban olarak kanına denk tutulmasından dolayıdır. Müminler kurban keserler ve İsmail aleyhisselamın ulaştığı manayı yakalamaya çalışırlar. Hac suresinin 34. ayetinde ifade edildiği gibi kurbanların ne etleri ne de kanları Allah'a ulaşır. Fakat müminlerin takvaları Allah'a ulaşacak olan esas özelliktir. Öyleyse önemli olan eti için hayvan kesmek değil, Allah sevgisi için belli bir malı belli bir zamanda Allah için feda edebilmek, Allah için gerektiğinde kan akıtabilmektir. İslam, Allah yolunda mallarını ve canlarını kurban olarak feda eden veya etmeye hazır olan ahlak ve takva bakımından İsmail ve İbrahim gibi olanların eliyle yücelecektir. Dolayısıyla kurban ibadeti İbrahim'in ve İsmail'in şehadetini bu çağa taşımaktır. Bunu kimileri kurban keserek yerine getirirler sembolik olarak, kimileri de canlarını Allah yolunda vererek fiili olarak gerçekleştirirler İşte fiili olarak Allah yolunda canlarını vermenin adı şehitliktir bu Allah'ı tek ilah olarak şahit olarak şahadet eri görevinde bulunan şahadet ehli insanın imanının sınandığı bir alandır kurban ibadetinin şuuruna varamayanların bu bilinçten uzak olanların payına kurbandan belki et İsmail gibi olanların payına da cennet düşecektir. Kendilerini Allah'ın yoluna kurban olarak hazırlayanlar, imanlarını tıpkı kestikleri kurban gibi kusursuz, eksiksiz yapmaları gerekir. Bedeninde noksanlık olan hayvanlardan bilindiği gibi kurban olmaz. Kurbanın sağlıklı, eksiksiz ve hayvanlar arasından seçilmişlerinden olması gerekir. İmanı eksik, hastalıklı, felçli ve illetli olanlar kendilerini, Aynen o kurbandaki noksanlıklar gibi ulvi galiye adayamazlar. Aynen e, sakat hayvanların kurban edilemediği gibi imanı, ibadeti, gönlü sakat olan insanların, e, felçli olan insanların kendilerini Allah'a adayıp feda edemediği gibi. Kendilerini ve mallarını böylesine bir amaç uğruna adayabilenler Mübarek kimselerdir ve onların bayramları bu anlamda mübarektir. Bayramlar, Müslüman'a ahirette Rabbi ile buluşmayı hatırlatan aynı zamanda vuslat zamanıdır. Ne adadığının farkında olanlar bu vuslatın değerini de birirler. İnsanın eşyaya, insana, ideolojilere, dünyaya kul ve kurban edildiği bir dünya içinde yaşıyoruz. Dolayısıyla bu dünya insanın harcandığı ve horlandığı bir yerdir özgürlüğünü Allah'a kulluk dışında boyun eğmeme özelliğinin yitirildiği zaman dilimlerini yaşıyoruz. Böyle bir harcanmadan kurtulmanın yolu bir yüce gaye için adamak ve adanmaktır. İbrahim ve İsmaile soyunmaktır. Bunu da İslam'a teslim olan, emin olan ve tam bir hürriyete kavuşan şuurlu müminler, bu sevda ile fedakarlık yapabilme anlayışıyla, ...bunu değerlendirebilirler. Yeryüzü bugüne kadar insanın... ...hoyratça harcandığı... ...başka bir uygarlık... ...herhalde görmüş değildir. İnsanların sahte tanrılarına... ...sahte ideolojilere... ...sahte görüşlere... ...böylesine kitlesel ve sistematik bir şekilde... ...kurban edildiği bir zaman... ...herhalde geçmiş de yaşanmış değildir. İnsanı nesne haline getiren... ...modernizm... ...tüketim toplumu haline getiren... Parası kadar konuşma hakkı veren anlayış onun yüreğini öldürmekle kalmadı. Gönlünü bir putaneye çevirdikten sonra onu modern tanrıların önünde modern ilahlara kurban etti. Kısaca insanı sefihleştirdi, bayağılaştırdı, harcadı, maddenin kölesi tutsağı haline getirdi. Ya da zalimlere, işgalcilere e, müdahale edemeyen pasif, e, sessiz, zalimlere karşı sesini çıkartmayan dilsiz şeytan durumuna sürükledi. Böyle bir dünyada İslam'ın getirdiği kurban ibadeti bu çarpık zihniyete bir tavır alıştır. Bir meydan okumaktır. Bu sefihliğe, bu yanlışlığa, bu bozulmuşluğa teslim olmamaktır. İlahi olanla sağlam bir bağ kurmaktır. Küresel sapmaya, global bozulmaya çürümüşlüğe rağmen insan için gerçek güvenliğin, gerçek emniyetin hala mümkün olduğunu onlara göstermektir kurban. İnsanın eşyaya, maddeye, çıkarlara, boş hedeflere ve yalancı ilahlara kurban edilip harcandığı günümüz dünyasında İslam'ın emrettiği kurban ibadeti çok daha büyük bir anlam kazandırıyor. Evet sevgili dinleyiciler, kurban ile birlikte bayram sevincini yaşayan insanlar bu günlerde Buruk da olsa bir sevinci içlerinde Dünya Müslümanlarının Zurme ve işgale uğradığının Acısını duyan bir anlayışı Ortaya koyacaklar Ama yine suratlarını asmayacaklar Gönülleri burukla da olsa Bir taraftan dua ederek Bir taraftan fiili dua ile Zalim ve kafirlerden Nasıl hesap sorulacağı Müslümanların ve mazlumların Nasıl kurtulacağı konularını Değerlendirerek Bir taraftan da bayramları Allah'a ibadet edilen, fakirlerin, fukaranın, eşin, dostun, akrabanın hatırlanıldığı günler olarak değerlendireceklerdir. Evet, bayramlar aynı zamanda İslami kardeşliğin, dayanışma ve huzurun perçinlediği mübarek günlerdir. Müslümanların huzur, mutluluk, dostlarla dayanışma ve en büyük dost olan Allah'a yakınlaşma günleridir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'den Medine'ye hicret ettiği zaman Medine'lilerin iki bayram günü olduğunu, iki kurtuluş günü kabul ettiğini e, ve tarihsel zafer kabul edilen o günlerde bayram yaptıklarını öğrendi. Medine'liler bu bayramlarında oyun oynarlar ve sevinçlerini ortaya koyarlar, eğlenirlerdi. Bu durumu gören Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu günlerin bayram olarak devam etmesini kabul etmedi ve şöyle buyurdu allah Teala size kutladığınız bu iki bayrama bedel olarak bunlardan daha hayırlısını Ramazan bayramı ile kurban bayramını lütuf olarak verdi buyurdu. Ebu Davud'un Nese'inin, Ahmet İbni Hanbel'in rivayet ettiği bu hadis-i şerifden dolayı bu tavırdan yola çıkarak bir Müslüman bu iki bayramın dışında başka bir bayram kabul edemez. İki bayramı ancak ilahi bir bayram olarak, e, sevinç günleri, bayram günleri olarak değerlendirir. Dolayısıyla Müslümanların Ramazan ve Kurban adlı iki bayramı vardır. Ramazan bayramı oruçla, nafile namazlarla, infak ve ikramlarla Allah'a yaklaşan, sosyal dayanışma içinde zenginin, fakirin haliyle hallendiği bir ortamın sonucunda hak edilen bir ilahi armağandır. Dolayısıyla Allahu Ekber, Allahu Ekber şeklinde yükselen tekbirlerle bu coşkunun dış aleme yansıması paylaşılmasıdır bayram namazı ve bir gün önce teşrik tekbirleriyle ifade edilen e, sedalar. Dolayısıyla bu bayram özel bir namazla ve özel tekbirlerle benzetme yerinde ise önce yaratıcı ile bayramlaşarak tekbirlerle onun en büyük olduğunu, ona itaat etmenin zorunlu olduğunu, onu tek ilah ve tek otorite olarak kabul etme gereğini ifade ederek Allah'la yakınlaşarak bayramlaşma şeklinde teşrik tekbirleriyle, tehliller ve zikirlerle özel olarak bayramda kılınan bayram namazıyla bayramlaşma başlayacaktır. Dolayısıyla namaz olmadan bayram da söz konusu değildir. Namazdan bu güzel randevudan sonra insanlar arası bayramı namazından sonra bayramlaşma başlar. Önce aile, sonra akraba, daha sonra bütün Müslümanlar Güçleri yetiyorlarsa imkan dahilinde birbirleriyle bayramlaşır. Sesli tekbirler şeklindeki sloganlar da tabiattaki diğer varlıklarla bayramlaşmanın, onlarla selamlaşmanın bir uzantısı, bir göstergesidir. Namazsız, ibadetsiz bayram olmaz sevgili dinleyiciler. Peygamberimiz bunu belirten bir hadisinde, Bu günümüzde yapacağımız ilk şey namaz kılmaktır buyurur Buhari ve müslim'in rivayet ettiği bu sayı hadiste. Bayramlar Allah'a yakınlık ve kulluk zamanlarıdır. Ee, bayram namazı kılınmadan bayram başlamaması bunun bir özelliğidir. Biliyorsunuz kurban bayramı zamanları aynı zamanda haç zamanlarıdır. Hacda önce şeytan taşlanır sonra bayram başlar. Şeytanı mağlup etmeden, şeytanlara taş atmadan mümin bayram yapmaz, yapmamalıdır. Sadece hacılar için değil bu hacca gitmeyen insanların da İnsanlardan ve cinlerden olan şeytanlara tavır almadan, onlara karşı görevini değerlendirmeden, dolayısıyla düşmanına e, zihni olarak da olsa taş atmadan bayram yapma hakkının olmadığını değerlendirecektir. Bayramın ilanı çokça ve yüksek sesli tekbirlerle olacaktır. Allah'ın en büyük olduğu, onun dışındaki şeylerin çok da önemli olmadığı ilan edilir bu bayramlarda. Dolayısıyla bu zaten nice şeytanları kaçırtacak, şeytanları taşlama olarak değerlendirilecek tevhidi bir ifadedir. Tevhidin vurgulanması şeytanları taşlamak olarak yeter. Ama biz bunu anlamlarını değerlendirerek, söylediğimiz kelimelerin, getirdiğimiz tekbirlerin anlamını düşünerek ve güncel değerlendirmesini yaparak ancak anlayabiliriz. Evet bu tekbirler önemlidir çünkü... Hadis-i Şerif'te bu bayram günleri yeme içme ve Allah için zikir günleridir denilir. Allah'ın hatırlanıldığı, ona isyan edilmemeye çalışıldığı, ona ekstra ibadet ve zikirlerin yapıldığı günlerdir bayramlar. Evet, secdelerle iç dünyamız bayrama kavuşur. Sevincin en yüksek doza çıktığı bu bayram günlerinde ölüm ve ölüler de unutulmaz. Diğer alemde yaşayan akrabalarla da bayramlaşılır. Bayramlar Adet olarak hala devam edilir, arefe gününde veya bayram namazından sonra yakın akrabaların ziyaret edildiği mezar ziyaretleriyle yakınlarımızdan birisi hastanede veya hasta yatağında ise onların unutulmadan ziyaret edildiği günlerdir. Dolayısıyla müminlerin ölüm anlayışından, ölüm ötesi anlayıştan, ahiret bilincinden uzak olarak yaşamaları bayram ruhuyla bağdaşmaz. Evet, bayramlar aynı zamanda sılayı rahmin icra edilmesi şeklinde yaşayan dostlarla beraberlikdir. Hayattaki ölüler arasında da bir köprüdür. Böylece Müslüman'ın sevincine tatlı bir hüzün ve ölüm etesi duyarlılık katılacak, garipler de hatırlanılacak, ziyaret edilecek, e, hastalar da hatırlanılacak, ziyaret edilecektir. Aynen cenazelerin, ölülerin ziyaret edildiği gibi. Bayram günlerinde boğazımıza dizilen acı bir soru, kafirlerin emrinde ve onların oyuncağı konumunda çeşitli zulümlere muhatap, zillet içinde yaşayan dünya coğrafyasındaki günümüzün Müslümanları nasıl sevinip bayram yapsınlar? Bayram yapmaya Müslümanların, bugünkü mazlum insanların hakları var mıdır? Bunlar gerçekten acı sorular olarak zihnimize takılıyor.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 tağutların cehenneme çevirdiği dünyayı cennete benzettiğimiz ve cenneti hak ettiğimiz gün olacaktır. Çünkü bayram bir liyakattir. Kazançlara bayram, kayıplara matem yapılır. Kur'an'ın sosyal ve siyasal hayata yansıması gereken tüm hükümleriyle mahkum olduğu, dünyanın da zindana döndürüldüğü bir zamanda bayram yapmaya ne kadar hakkımız olduğunu düşünmeliyiz. O yüzden sevinçlerimiz belirli dozda kalmalı, Aşırılığa kaçmamalıyız ve Müslümanlar arasında köprü olacak düşünceleri, anlayışları, yardımlaşmayı, duaları ihmal etmemeliyiz. Bilelim ki Müslümanlar Medine İslam Devleti kurulmazdan önce Mekke'de Habeşistan'da yaşayan Müslümanların bayramları da yoktu. Bugün küfrün egemenliği altında yaşayan, Müslümanca yaşama hakkını elde edemeyen müstezaf Müslümanların bayram yapıp sevinmeye ne kadar hakları olabileceğini değerlendirelim. Bayramlar sevgili dinleyiciler, Allah'a kulluğun neticesidir demiştim. Tüm vücuduna ve nefsine, arzularına oruç tutturan insanlar Ramazan'da bayram yapma hakkına sahip olduğu gibi, Kendisini Allah'a adayıp nefsini ve sevdiklerini kurban edebilenlere Allah'ın birer lütfudur kurban bayramı da. Dolayısıyla kendini veya en sevdiğini feda etme anlayışından uzak olan insanların olsa olsa şeker bayramı olur, olsa olsa et bayramı olur. Bayramlar sadece bir sevinç günü değildir. Çünkü aynı zamanda Allah'a yaklaşmanın getirdiği şükür, zikir, diğer müminleri hatırlama, muhasebe yapmak, derlenip toparlanmak, ahireti hatırlamak, diğer ibadetlerle Allah'a daha fazla yakınlaşma, bilincine sahip olma günleridir. Evet, bütün bunlarla birlikte unutmamalıyız ki her çeşit aşırılık dinimizde yasaklanmıştır. Allah'ın Müslümanlara ihsan ettiği bayramları kabul etmemek, o günleri diğer günlerden farksız görmek dinimizin tasvip edeceği bir husus değildir. Bayramı çılgınca eğlenip Allah'a isyan ederek geçirmek nasıl bayram ruhunu katlederse Allah'ın bayram yapmamızı istediği günleri kabul etmemek, diğer günlerden farksız günler gibi bayram günlerini değerlendirmek de Allah'a bir isyan sayılabilir. Allah'ın Resulü şöyle der, Ey Ebu Bekir her toplumun kendi inancına göre bayramı vardır. Bu Ramazan ve Kurban Bayramı bizim bayramımızdır. Buhari ve Müslüm'ün rivayet ettiği bu hadis, bize Ramazan ve Kurban Bayramlarının mutlaka bayram olarak değerlendirilmesi gerektiğini de hatırlatır. Bu bayramların neşe ve sevinç günleri olduğunu bizzat Peygamberimiz ifade eder. Bayramlarda sevinçli olduğunu açıkça ortaya koymak İslam'ın prensiplerindendir. Özellikle fakirleri çocukları sevindirmek, Yetimlerin başlarını okşamak, onların ceplerini doldurmaya çalışmak, onların aç olan midelerine kurban etleriyle ve diğer zaman ikram edeceğimiz, onları düşündüğümüzü gösteren maddi değerlerle hatırlamak bayramların ortaya koyduğu prensiplerdendir. Evet, devamlı akıp giden sosyal hayatın monotonluğu bayramlarla kırılarak, akraba, eş ve dostlar ziyaret edilir. Fakirler hatırlanır, yetimler sevdirilir, küsler barıştırılır, Allah'a daha fazla iltica edilerek onunla yakınlaşmaya gidilir. Bayramlar. Ee, bayramlar olmasa sevgili dinleyiciler, nice insan annesiyle, babasıyla ya da çok yakın akrabalarıyla bile iletişimi koparacak, hatırlama ihtiyacını duymayacak. En azından bayramlarla onlarla bir e, mesaj gönderme, onlarla bir telefonla hatır sorma durumu söz konusu olacaktır. İşte insanımızın böyle giderek maddeleştiği, nesneleştiği bir ortamda bayramların çok önemli bir yeri vardır. Evet, bayramların yenilip yedirildiği, içilip içirildiği günler olduğunu, eş ve dost beraberce mutluluğun paylaşıldığı günler olduğunu, ...değerlendirebilelim ve e, dolayısıyla bayramları sadece bir tatil günü olarak... ...evlerimizden uzakta bir otel köşesinde, deniz kenarında veya işte tatil yapılan yerlerde... ...eşten, dosttan, akrabadan uzak, bayram ruhundan uzak yaşamak, bayramlardan kaçmak demektir. Bayram yapmamak ve bu bayramı İslami özellikler içerisinde değerlendirmemek demektir. Evet sevgili dinleyiciler... Bu e, e, anlayışlardan uzak olarak kişiyi Allah'tan uzaklaştıran bir yaklaşımın bayram anlayışını tümüyle mahveden bir anlayış olarak görmek gerekir. Bayram vesilesiyle insanı Allah'a yaklaştırma şöyle dursun ondan uzaklaştıracak. ...televizyon özel eğlence programlarının... ...dinle ve dinin mukaddesatıyla alay eden... ...hakaretler yağdırman anlamına gelen... ...programlar yaptıklarını değerlendirelim. Şunu demek istiyorum... ...nice televizyon programları veya gazeteler... E, ...iletişim araçları... ...Müslümanların Allah'a yaklaşma... ...ibadet ettiği günler olan bayramlarında... ...haram eğlencelerle... ...günah e, anlayışlarla... ...insanların e, bayramını... ...ne yapıyorlar... İstismar ediyorlar, onlara alay etmiş, hakaret etmiş oluyorlar. Dolayısıyla e, bayram süresince geceli gündüzlü yayına konulan... Televizyon kanalizasyon pislikleriyle bayramımızı kutlamak adına bayramın içini ruhunu boşaltıp isyanlarla günah eğlencelerle dolduranlar bu bayramları İslam'ın ve Müslümanların bayramı olduğu halde en rezil eğlencelerle e, Müslüman mahallesinde salyangoz satmayı adet edinen düşmanlarımızın e, yapmak istedikleri hususlardır. Çoğu programlara baktığımızda kendinizi bir batılı ülkede bir karnaval veya faşik gösterileri arasında bulur. Bayramları şeytanlara yakınlaşma ve Allah'a isyan günlerine çevrenlerle beraber olduğunuzu düşünürsünüz. O yüzden sevgili dinleyiciler, bayramların Allah'a fazladan ibadet yapılan, Allah'ın yüceliği hatırlatılan, Allah'tan başka Tanrı'nın ilahın olmadığı özel olarak 23 vakitte namazlardan sonra yüksek sesle ifade edildiği günler olduğunu, bayramın namazla başladığını, ibadetle devam ettiğini bilmek bizi Allah'a yaklaştıracaktır. Bayramı Allah'a yaklaşan, yaklaştırılan günler olarak değerlendirelim. Allah'tan uzaklaştıracak her türlü özelliklerden çocuklarımızı, gençlerimizi sakındıralım ve kendimiz de özellikle bayramlarda, Ramazan bayramında, Kurban bayramında bayramı eğlence ve günah ve isyan ile değerlendiren televizyon programlarından uzaklaşarak birbirimize yaklaşarak yerine getirmeye çalışalım. Ee, bu anlayışlarla henüz bayramın gelmediği ama bayramın öncüllerini e, yaşadığımız e, en mübarek günler olan zilhicce'nin son e, zilhicce'nin ilk on günü idrak ettiğimiz şu günlerde oruç tutmaya çalışalım, zikredelim Allah'ın büyüklüğünü. E, hatırlamaya gayret edelim Allah yolunda feda edebilmek için Her şeyimizi emanet bilincini Kuşanalım ve Bayrama hazır hale gelelim sevgili dinleyiciler e, Layık olanların e, Bayramları hak edenlerin Bayramları öncelikle mübarek Olsun mü, e, kutlu olsun Allah'a yakınlaşma e, Gereği olarak bu bayramlarımızın Hepimize İslam alemine kurtuluş için, şuurlanma için Bilinçlenme için Allah'ın yardımına muhatap olacak özellikler kazanmamız için vesileler olmasını e, temenni ediyor. Hepinizin e, bayramlara liyakat kesbeden hak kazanan, hakkıyla kulluk yapan insanlar olmanızı temenni ederek, hak eden bütün Müslümanların, bütün İslam aleminin bayramının e, mübarek olmasını e, Allah'tan niyaz ediyor. Hayırlara vesile olmasını dua ediyorum. Hoşçakalın, hayırlarla, güzelliklerle. E, Hakiki gerçek bayramlara kavuşacağınız e, günlerin umuduyla e, Allah'a emanet olun sevgili dinleyicilerim.